Sûre rad rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif, filan İkayat ve Kitabı, ve Al-Latifin el-Ekilik. Allah'ın ve Kitabı, ve al Elif lam mim ra bunlar kitabın Kur'an'ın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilmiş olan o Kur'an haktır. Fakat insanların çoğu iman etmezler. Allahu allazi rafa'a's semawati bi ghayri amadin terawna tunna istawa alel arş Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yükselten sonra arşah hükmeden güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirendir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gider. O her işi idare eder. Ayetleri açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kati olarak inanasınız. huvellezî meddel ve fîhâ ve enhârâ ve min fîhâ Yeryüzü yayan orada sabit dağlar ve nehirler yapan ve orada her çeşit meyvelerden ikişer eş kılanda odur. Geceyi gündüze o örtüyor. Şüphesiz ki bunda. Düşünecek bir topluluk için apaçık deliller vardır. Azîzî <gülüyor> ''İnne fî zâbikale âyâtil mi kavmin yâkilûn'' Hem yeryüzünde birbirine komşu farklı özelliklerde toprak parçaları, kıtalar, üzüm bağları, ekimler, bir kökten birkaç gövde halinde çatallı ve çatalsız çıkan hurma ağaçları vardır.'' Hepsi ayrı çeşitler olduğu halde bir su ile sulanır. Fakat meyvelerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Muhakkak ki bunda akıl erdirecek bir topluluk için Allah'ın kudretine nice deliller vardır.